Merhabalar Açık Radyo 95.0 Karşınıza öteki cazın ardılı olarak çıktık. Ben Volkan Terzioğlu. Ee, evet buyurun arkadaşlar. Ben Şevket Akıncı. Merhaba. Merhaba ben Can. Evet biraz tutup geliyor sesler. Az önce canavar gibi konuşuyordunuz. Ne oldu anlamadım ama. Şimdi e, programımızın ismi Gürültü ve Duman. E, bunu Şevket açıklayacaktır herhalde. Ben sadece bu programın aslında ne amaçla ortaya koyduğumuzla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ve hemen arkadaşlara devredeceğim. E, Görüntü ve dumanın temel olarak aslında hedefi, e, yeni müzikle ilgili olarak hani e, biraz daha tanıtıcı e, ve biraz daha açıklayıcı, anlatıcı ve e, belki yani naçizane hakikaten o bilgi düzeyini yukarıya çekici bir öğe olmasını umuyoruz biz. Ee, özellikle özgür müzik yapanların e, hani e, buluştuğu nokta olarak bu programı e, e, dizayn ettik. E, e, o yüzden iki tane konuyu önemsiyoruz. Bunlardan bir tanesi e, yayınlanmamış e, bootleg kayıtları e, ortaya çıkartmak. E, çünkü artık ulaşabildiğimiz pek çok e, dijital ortamdan kayıtlara yani albüm kayıtlarına ulaşabiliyoruz. Oysa ki e, hani, bootleg kayıtlara yani e, yayınlanmamış ve e, konser kayıtları genelde bunlara ulaşmak pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla elimizde bu e, gibi parça, e, müzikleri paylaşmak en azından e, üzerinde duracağımız müzisyenleri biraz daha anlamamıza, tanımamıza ve bizler açısından da daha çok anlamamıza, tanımamıza yol açacağını düşünüyoruz. E, i̇kinci olarak da e, özgür müzik yapanları ya da yeni müzik yapanları programımıza davet ederek onların müziklerini tanıtmalarını, onların sanata yaklaşımları konusunda belki tartışmalar yapmayı hedefliyoruz. E, kafamızda pek çok isim var. Arkadaşlarımız gelecekler. Pandemi dönemini atlattıktan sonra da umarım canlı yayın, e, canlı kayıtlara da çıkacağımızı umuyoruz. Ee, sonuçta gürültü ve dumanın e, benim sizlere tanımlayacağım e, özellikleri bu olacak. E, evet arkadaşlar buyurun sizler de örneğin gürültü ve dumanın ne olduğunu Şevket sen istersen biraz anlat. Şimdi gürültü ve duman benim e, bir şiirimde var. E, bu aslında şeye e, işaret ediyor. Yani gürültü kavramının çok tartışıldığı bir e, ortamda tabii ki de şey örneğini verdim. Um, Stravinsky'nin 1913 e, yılında e, Bahar Ayni'nin e, premierinde galasında şey çıkıyor işte kavga çıkıyor ve çıkıyor. şey e, o sırada dinleyiciler arasında Debussy var ve Sansans Sans da var ve bunlar kavgaya tutuşuyorlar. <gülüyor> Şimdi gürültü kavramının böyle ne kadar göreceli ve müzik kavramının da ne kadar göreceli olduğunu bir kanıtı. Yani şey debüsü yere göre sığdıramıyor e, Stravinsky, Sansans da şey yapıyor. E, baya bu ne gürültü diyor. İşte sonra Stravinsky gürültü kopar. Ve o sırada yani bilmiyorum ne kadar doğru bir şehir efsanesi de olabilir. Baya kavgaya tutuşuyorlar bunlar. E, böyle bir şey de var. Yani evet. bilmiyorum ne kadar doğru ama evet. gürültü ve duman oradan çıkma. Yani baya bir o şey adı nedir? O salon bayağı bir şey olmuş, çalkalanmış. Evet evet yani Ve insanlar hayatımda kadar şey aşağılanmıyor. Aynı hala devam ediyor. Hı. Burada Anthony Braxton'ın konserine de gitmiştik hatırlıyorsanız. sizde de vardınız, yanlış hatırlamayacağım Sabancı Srenta'da. Aynı tartışmalar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor hala. Evet. Orada da bir kavga, arka sıralarda böyle bir kavga çıkmıştı. Böyle ben paramı verdim de bu ne müzik falan diye. O şey, um, Andy Braxton'ın, şimdi unuttum ismini, Diamond Ball, öyle bir şey vardı sanki. Diamond Ball Curtain evet. Kurt Quartet vardı. Mary, e, Mary Halverson evet. vardı. Tyler Hobeynum vardı. E, perküsyon'da kim vardı hatırlamıyorum. Yok yok, bu benim yaylı... Yani şey keman vardı Tayro işte şey o, trompetçi vardı. Evet, Tyler Hobewing. Ee, Aynı konserden bahsediyorsunuz. Şey yani o şey, neyse önemli olan yani bu tartışmaların hala yani her ne kadar müzik ve gürültü göreceli olsa da hem coğrafi, politik açıdan hem ee, tarihsel açıdan sosyolojik açıdan bu görecelilik hala devam ediyor. Evet. Bunun üzerine hep bir kavga kopuyor. Aman ne gürültü koptu. Lafı bile bir yafta olabilir, bir şey de olabilir. Bir yüceltme de olabilir. Buna atıfta bulunmuşum herhalde şiirde. Yani Programa isim ararken de bu çıktık. <gülüyor> Biraz adayım, ne bileyim şey olsun diye düşündüm. Can, senin Umarım. söyleyeceğin bir şey var mı abi? Gürültü derken biz toplumun e, GAUS herislerinin altında kalan %95'lik kısmının norm olarak ele alıyor gibi davranıyoruz. Şimdi gürültü demek aynı zamanda ne türde olursa olsun müzik olup olmadığına bakılmaksızın hoşnutsuzluğu ifade eder. Gürültü kopması, aman bir gürültü koptu, gürültü patırtı gibi. Dolayısıyla yansımadan türeyen bu ifade, gürülemekten, işte hani patlamaktan türeyen hoşnutsuzluğu simgeliyor. Dolayısıyla e, müziğin bir sınırlandırması ya da seslerin müzik olarak atfedildiğinde ses öbeklerinin, e, dizgilerinin sınırlandırılması ve hoşluklu hoşnutsuzluk olarak yaftalanması ve belli bir gruba konulması, e, dosyalanması gibi bir düşünce oluşturuyor. İşte gürültü ve duman bunun sonsuza dek tartışmaya açık olacağını ve bitmeyen tartışmadan da e, zamanında nelerin doğduğunu ve günümüze geldiğini geleceğini gösteren bir program e, olacağımız ümidiyle 3 kişi tarafından yayınlanacak. Evet. E, bu arada ben e, Robert'a da mesaj attım. Robert da belki katkıda bulunabilir. E, umuyorum e, oradan belki hani el ayağı uzayabilir şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, belki o da programa katkıda bulunacaktır. Evet, e, peki. da ise Sabanköy şeydir belki. Gerçi erken uyanır o adam. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet, şimdi e, tartışmalarımız sonrasında bu programı hangi müzisyenle ilişkilendirerek açalım e, ma e, karar vermiştik. E, Can bu konuda açıklamayı sana devrediymiş. En son öteki jazz programlarında her birimiz farklı alanlarda farklı e, çalışmalar dinlediyorduk. Şevket'in bazı yayınlarında Son dönemde Türkiye'deki e, özgür doğaçlama, özgür caz ifadecilerine yer verdiğini, işte Volkan'ın e, Albert Einstein tutkusundan kopmayan, ara ara Can Zor e, dizgisiyle şekillenen kısımları vardı. Ben de son iki yılda Kavro Abe, Kavro Bin'in yüzü işte Japonya'daki özgür insiklere sarmıştı. Üçümüzün birleşkesi aslında bu işin çöklerini bizi götürdü. E biz bir yeni bir başlangıç yaptık. E bu işin başlangıcında da artık e, çok geleneksel bir ifade Diğer bir izleyicilerin bir iyilik şeyti. E, olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, doğru. Ee, bir de Özgür Caz'ı ilk defa aslında ya da Özgür ismini e, Doğuduristan'ı hani, e, masaya yumruğunu vurarak koyan kişi olarak da Ornette Coleman'ı hakikaten e, anmamız gerekiyordu. E, e, burada Elimizde iki tane kayıt var bugün sunmayı istediğimiz. Bir tanesinden kısmı, bir tanesini tamamen vereceğiz. Kısmı olan 1958 dönemine. Ya Can, ben dosyalara bakamıyorum. Sen söyler misin abi bu konuyla ilişkin bilgiyi? Şöyle, Ornette Coleman'ın ilk albümünü Something Music of Ornette Coleman olarak piyanoda Walter Norris'in bulunduğu Don Cherry, Charlie Hedden ve Bliggins'le birlikte 1958'in Şubat ayında çıkarıyor. Aynı zamanda e, albümü çıkardıktan kısa bir süre sonra özellikle Los Angeles'ta Batı yakasında çeşitli mekanlarda sahne almaya başladığında e, grup yönlerinden değişik oluyor işte. İşte Don Cherry'nin çalmadığı bir kaydı var, Bazı konserleri var. Bu konserde de Paul Bray piyanoda bizlerle birlikte oluyor. 1958 Ekim ayında kaydedilen Hillcrest Club'da kaydedilen bir canlı konser performansı. Evet. E, Paul Blay karşımıza çıkacak burada. E, tabii pi, piyanolu e, değil normalde piya, yani Ornette'in daha sonraki çalışları bu ilk döneminde 1958'deki Adın Asin'in söylediğini something else'de var. Onun dışında piyanodan biraz uzak duruyor. Sonraları tekrardan hani e, pi, piyanistlerle çalışıyor ama yani e, 1980'lerden sonra sanıyorum. Ee, o yüzden de bizim için değerli bir kayıt oldu bu Paul Blay ile birlikte olması. Ee, evet dinleyelim. İlk neyi dinleyecektik abi? Free, ya The Blessing'i dinleyeceğiz. Ee, evet The Blessing e, e, Ornette Coleman bestesi e, ve e, sen söyledin zaten kimlerin çaldığını. Evet dinleyelim. The Blessing onet poemun beşisi biliyoruz. <Gülüyor> Kenteti dinledik. Los Angeles, Kaliforniya. Ekim 1958. Alto saksafon çaldı. Don Cherry Trump trompet çaldı. Paul Blake piyanodaydı. Paul Blake kısa bir e, piyano solosundan da dinledik. Charlie Hayden, e, muhteşem Charlie Hayden bas ve Billy Higgins de davul çaldılar. The Blessing ornek albümünün bestesiydi. Var mı diyeceğiniz bir şey yoksa devam edeyim mi? Vallahi söyleyeyim mi ben bir şey? E, lütfen yani, abi. Bu... E, Butlake albümü daha sonra Gambit e, şeyden, plak şirketinden e, yayınlandı e, ve orada e, şöyle bir reklamı da var. The True Origins of Free Jazz diyor. Sonra Paul de bir, bir e, birkaç cümlesi var bu albümle ilgili. Diyor ki, well, I was not fully a fully formed player as Oscar or Maynard were in the 50s. For me, it was a question of acquiring skills, different skills each decade. Synthesizer skills in the 70s, free music skills in the 60s, to add to the bebop skills in the early 50s. So once the music, uh, once we got to 1960 and I had been introduced to Don Cherry and Ornette Coleman, they were so flexible rhythmically that it was easy to add enough variety to play so that it would be of interest to a wide group of audiences. Şimdi Paul Blay çok şey biraz hani uh, Ornette Coleman'ın ve uh, Cecil Taylor'ın John Coltrane'i de katabiliriz daha sonra ve şeyin um, Albert Tyler'ı da katabiliriz. Biraz onların gölgesinde kaldığını düşünüyorum. Oysa ilk hani hakikaten yazıldığı gibi ilk caz albümü özgür caz albümlerinden birinde çaldı. Ve bir açıdan da Jimmy Clifford'daki trio'da da, da gösterdiğini düşünüyorum önemli. Daha böyle sakin bir özgür caz, bir nevi oda özgür cazı gibi evet, evet. duyuyorum ben şeyin yaptığını. Paul Baine yaptı. Eee çok o da, cazı, o da özgür cazı derken, diğerleri hani çok yüksek volümde, çok hızlı tempolarda çalarken, mesela Jimmy Dufres'in Free Fall diye bir albümü var ya, oradaki çalışıyla bambaşka bir alternatif sunuyor. Hmm. Ve bu da daha sonra hani 1965'ten sonra AACM akımının bazı müzisyenlerini de etkilediğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, Ornette Coleman, Cecil Taylor ve başında kim varsa onlar kadar etkili biri olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar daha sonra stili kendi anlattığı gibi değişmiş olsa da e, biraz hani underrated e, olmuş olabileceğini düşünüyorum. Hakikaten bir değeri görememiş. Evet. E, istersen, dedi şirket. Dedi şirket. Ee, Can, ekleyeceğin bir şey yoksa hemen diğer parçaya geçeceğim abi. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ornette Coleman'ın kariyerinin ilk döneminde çıktığı basamaklardaki 1960'ların ikinci yılı ve sonrasında Salt kendi bestelerine ağırlık verirken bu Beauty is a dönemine kadar işte bir Charlie Parker bestesi olan Clark V Seeds team, Roy Eldridge bestesi olan I Remember Harlem ya da Eamon Berlin bestesi olan How Did It Is Ocean gibi standartları da, ki O'Nekon'un da çok alıştığımız hiç alıştığımız bir şey değildir. E, bu erken dönem O'Nekon'undan dinlemekte güzel. E, benzerini e, The Cesar Music albimindeki Embrace Yorumu'yla zaten karşı çıkarmıştır. Bu da küçük bir video olarak yer alsın. Harika. Ee, ben e, bu müziğin ortaya çıkış nedenleriyle ilgili olarak biraz daha ilgileniyorum. Onu biraz daha sonra konuşalım. Ee, hemen müziğe geri dönelim. Olur mu? Ee, şimdi de Free dinleyeceğiz. Yine Ornette Coleman bestesi. Ee, 1958 Ekim Ornette Coleman'un kenteti dinliyoruz, bestesi. Hillcrest Club'da, Los Angeles, Kaliforniya'da. Ornette Coleman alto saksafon, Don Cherry Trompet, e, Paul Blay, Piano, Charlie Hayden Bas ve Billy Higgins Davul'da. Free. <gülüyor> Ornette Coleman'ın Zan Free'yi dinlediniz. Free, Ornette Coleman kendi esas piyanosuz kuartetiyle Change of the Century albümünde 1960 yılında Atlantik'ten yayınlamıştı. Ornette Coleman'ın resmi olarak çıkan dördüncü albümünde. Ama hiç o albümlerde yayınlanmadan önce, iki yıl öncesinde 1958'de Ornette Coleman'ın kendi beşlisiyle, piyanolu beşlisiyle ki Ornette Coleman'ın kariyerindeki gruplar genelde işte vardı. kuartet, piyanosuz dörtlü çünkü piyanosuzluk çok nadir ve şaşılan bir şey ya o zamanlar hani saksofon gibi tek ton bir enstrüman için. Ee, aynı zamanda işte 1957'de Sonny Rollins'in Olin, Son British Vanguard'da piyanosuz çıkması da bir sansasyon yaratmışken Orbitcom'un eee avant-garde müziği e, özgür müziği bu şekilde yansıtması epey bir dikkate etmişti. Ee, önceki e, anonsda bahsettiğim gibi Ornette Coleman'ın aynı zamanda standart yorumları da var. Bunlardan bir tanesi Embraceable You, bir tanesi e, I Remember Harlem, bir tanesi Collective Beat, Seed Steam, bir de, de birazdan dinleyeceğimiz bir Evenworld'un bestesi olan half is the Ocean. Onet Kolm'un quarteti Ekim 1958'de dinledik. Onet Kolm'un altı saksafon, Don Cherry Trom trompet, Bobo piyano, Charlie Haden Bass ve Billy Higgins davul çaldılar. Bu yayınlanmamış bir kayıt. E dolayısıyla bir bootleg. E Gambit Bootleg diye olarak geçiyor ama yani hani e sonuçta müzisyenin haberi olmadan yapılmış bir kayıt aslında bu. Dinlediğimiz parça Havdi bizde oşuldu. Eee Irving Berlin'in bir parçası. Gelecek haftaya çok güzel bir tartışma bırakarak aslında başka bir yani gelecek hafta biraz da bu iş neden çıkmışı tartışmayı planlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu hafta her ne kadar başlangıçta desem de o netformanın solo bir konser kaydına kulak vereceğiz diye ondan vazgeçtik. Ee, yine biz 1958 Ekim ayındaki kaydına kulak vereceğiz. Burada Rambling'i dinleyelim diye karar verdik. Ornette Coleman e, yine altı saksofonda, Don Cherry Trompet'te, Paul Blay piyanoda, Charlie Hayden Bass'ta, Billy Higgins Davul'da. Bu da, da çok güzel bir e, ne diyeyim, e, nakarat bölümü vardır, e, değil mi? Nakarat diyoruz değil mi abi ona? Ben e, teknik terimlerden uzağım ama e, o bölümde Paul Blay'in piyano çalışı inanılmaz şekilde benim hoşuma gitti. Normalde Remlin'i dinlediği zaman piyano sesi yoktur. Ama burada o alttaki o piyano sesi benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de kulak vermesini rica ediyorum. Remlin'i dinliyoruz. Müzik Coleman Quintet'ten um, Rambling'i dinledik. Ee, burada Ornette Coleman'ı alto saksofon Don Cherry trompet, Paul Blay piyano, Charlie Hayden bas ve Billy Higgins double çalıyor. Ekim 1958'de Los Angeles'taki Hillcrest Club'da kaydedilmiş bir bootleg kayıt. Daha sonra da uh, Gambit'ten uh, yayınlanmış bir bootleg kayıt. Evet, ne diyeceksin? Programı, programı... Program burada kapatalım. 55 dakikayı geçtik çünkü gelecek hafta uh... Daha hararetli tartışmalar umuduyla ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Ben Volkan Terzoğlu. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Ben Can hoşça Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Ben Şevket Ekinci. Hoşçakalın.